Euzu billahi min şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh. Ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille ve men yudil fela Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluh. Eme abat. 19. başlık Beyne ve Yaqub ve ibna'i. Ya'kub alesa ve oğulları arasında arasında ilk konuşma. <gülüyor> ve raca'u ila ebihim ve ahberuhu bil haberi. Ee dönmek demek. Geri dönmek. Ve raca'u döndüler. Ila ebihim'' Babalarına döndüler. Ila harficer. O yüzden ebihim diye esreli oldu. Babalarına döndüler ve ahberuhu ona haber verdiler bil haberi. Yani bu haberi verdiler. Ve qaluleh ona dediler ki ersil me'ana ana ehana ersil gönder me'ana ana bizimle beraber ehana kardeşimizi ve illa la necidu hayran indel aziz ve illa burada aksi takdirde manasında yoksa yani yoksa aksi takdirde la necidu bulamayız vecede bulmak necidu biz buluruz la necidu bulamayız hayran hayır ile kast edilen ne olduğunu geçen hafta söylemiştik yani mal manasında ee, mal bulamayız indel aziz yani kral şeyin azizin yanında aleyküm selam ve yoksa bulamayız malı ve talebu istediler talep ettiler min yakube min harfi cer fakat yakub gayrimun sarif o yüzden min yakube yakubtan istediler neyi bin yamine, bin yamine bunun üstünde hareketlenmesinin sebebi de mef'ul olmasından yani talep edilen şey bin yamin Bin Yamin'i Yakup'tan istediler aleyhisselam. Ve kalu ve dediler ki ve inna lehu lehafizun ve inna muhakkak ki biz lehu onun için lehafizun iyi koruruz. Elbette koruyucuyuz onun için. Hafaza korumak hafizun koruyucular buradaki ile pekiştirme için. Yani muhakkak biz onun için e, koruyucuyuz. Onu koruruz. Biz <gülüyor> İna mi? İnna, inna İnna, muhakkak ki biz Kale Yakubu Yakub dedi ki Hel amenukum aleyhi Size güveneyim mi? Onun hakkında Aleyhi binyamine dönüyor Yani onun için onun hakkında Amenukum size güveneyim mi? Hel buradaki mi ee, soru edatı. Onun hakkında size güveneyim mi? İlla kema emin tukum. Aleykümselam Alaiküm selamunaleyküm. Kema emin tukum. Aley kardeşi hakkında min kabul. Daha önce kardeşi hakkında size güvendiğim gibi. Onun için de size güveneyim. Öyle mi? Hel nesitum Kıssate Yusuf'e Hel mimi Nesitum Nesa unutmak Nesitum unuttunuz mu Hel nesitum unuttunuz mu Kıssate Kıssa Mef'ul olduğu için Nesa filinin mef'ul olduğu için üstün harekeli Kıssate Yusuf'e Kıssate Yusuf'e Burası da mudaf mudafın iley Fakat Yusuf eee gayr olduğu için esra alacağı yerde üstün alıyor. Kıssatü Yusuf'e Yusuf'un kıssasını unuttunuz mu? Etahfezune Binyamine kema hafistum Yusuf'e. Etahfezune Binyamine eee buradaki e istifam hemzesi koruyacak mısınız? Binyamine Binyamin eee meful. O yüzden hareketi üstün. Kema hafistum koruduğunuz gibi Yusuf'e, Yusuf'u koruduğunuz gibi onu koruyacak mısınız? Onu da onun gibi mi koruyacaksınız? Yusuf yine burada mef'ul. Fa خَيْرٌ khayrun وَهُوَ ve huve erhamur rahimin. Allah en iyi koruyucudur. Ve huve erhamur rahimin. Erhamur rahimin yine mudaf mudafun ile merhametlilerin en merhametlisidir. Ve vecedu buldular malehum mallarını. Yani buradaki malehum ile kastedilen ondan buğday zahire almak için götürdükleri yani bedel ücret olarak götürdükleri malları yine kendi malları arasında eşyaları arasında buldular. Fi ihim Eşyaları arasında buldular. Mal vecedu vecede fiilinin mef'ulü olduğundan malehum oldu. Yani üstünlü harekelendi. Male. Malehum. Yoksa aslı maluhum olması gerekirdi. <gülüyor> Fakat bulunan şey mef'ul. meta ihim fi harficer olduğu için meta kelimesini esreledi. Metaihim. Feqalu li ebihim bunun üzerine babalarına dediler ki Fekalu dediler ki li ebihin, li harficer ve iyilik edat aynı zamanda babalarına dediler ki innel azize inne nasvedatı, o yüzden aziz üstünlüğü, innel azize, muhakkak ki aziz, raculun kerimun bu da sıfat mevsuf raculun kerimun dört şeyde birbirine mutabık nekre, her ikisi de her ikisi de temminli her ikisi de erkek ve tekil. Kad radde malena. Radde geri iade etmek. Radde malena. Mal yine aynı şekilde meful olduğundan malena. Malımızı geri iade etti. Ve lem ye'huz minna semenen. Ve lem ye'huz. Ehaze almak demek. Lem ye'huz almadı. Minna bizden semenen semenen yine burada meful olduğundan üstün harekeli ücret demek semen bizden bir ücret de almadı. Ersil meana ne nehu hakkahu aidan. Ersil gönder. Ma ana bizimle beraber. Na beraber demek. Sondaki na biz. Bizimle beraber Binyamine Binyamini gönder. Yani gönderme fiilinin Nef'ulü binyamin. O yüzden üstün harekeli. Ne Ne'huz alalım. Hakkahu aydan. Aleyküm selamlarım. Hakkahu ifadesi de, yani onun hakkını da alalım. E, Nef'ul. Ehaz-e fiilinin, ne'huz fiilinin nef'ulü. O yüzden üstün harekeli. Onun hakkını da yine alalım. Eydan yine demek. onun hakkında yani burada de manasını katmış burada. Onun hakkında alalım. Kalelehum <gülüyor> yakubu Burada fail Yakub olduğu için üst e, ötre harekelı. Kalelehum <gülüyor> onlara Yakub dedi ki. Len ursilehu. Len ursilehu. Len nefi müstakbel. Aleyküm selam Yani gelecek zaman olumsuz kipi. Göndermeyeceğim. Len <gülüyor> ersilehu. Len Ursilehu onu göndermeyeceğim. Aleykümselam. Ne akum? Sizinle beraber. Aleykümselam. Sizinle beraber göndermeyeceğim. Hatta buradaki hatta istisna edatı. Ta ki. Ta ki demek. Ta ki ne zamana kadar tu ahidullah'e ahede söz vermek. Ahit tuahidu siz tuha, tuahidu siz söz vermedikçe Allah'a yani Allah adına söz vermedikçe Allah burada ahade fiilinin mef'ulü Allah'a söz vermedikçe ennekum muhakkak sizler terciune bihi onunla beraber geri dönmedikçe siz onunla beraber geri döneceğinize dair yani Allah'a söz vermedikçe. Buradaki ennekümün e, kullanılma sebebi e, mastarlamak için. Yani en gibi iş görüyor burada. Hani en diyoruz ya mastarlamak için. Döneceğinize onunla beraber döneceğinize dair Allah'a söz vermedikçe. İlla ancak buradaki illa da yine istisna edatı. Ancak bu ala emrikum yani size e, galip gelinmedikçe yani kendi e, işinize hakim olamayacağınız şekilde size e, galebe çalınmadıkça yani böyle bir mazeretiniz olması hariç e, onunla beraber geri döneceğinize Allah'a söz vermedikçe e, onu sizinle beraber göndermeyeceğim diyor ve ahedullah'e ve bunun üzerine söz verdiler yani Allah'a söz verdiler Ahedu fiilinin mef'ulü olarak Allah lafzı. O yüzden Allah'e diye üstün harekelendi. Ve kale Yaqubu yine Yakup dedi ki Allahu ala ma naqulu vekilun. Allahu fail. Ala üzerine neye? Ma naqulu söylediklerimize. Vekilun Vekildir. Ama bizim söylediklerimize bize, evet. Biz. Mağazı, mağazı. Yok yok. E, manekul e, burada işte e, onun yani söylediklerimize manekul ne söylediysek ne he, söylediklerimize. E, sıla gibi yani. Manekul. Yani buradan nefi değil de sıla söz konusu söylediklerimize Allah vekildir. Ve kâle Yaqubu li benîhi. Yaqub burada yine söyleme kal fiilinin faili olduğundan ötreli. O söylemiş kime? Li benîhi oğullarına dedi ki: Ya benîye la tedhulû min bâbin vâhidin. eyolları la tedhulü girmeyin min babin vahidin tek bir kapıdan girmeyin ve dehulü min evvabin muteferrikatin farklı kapılardan girin la tedhulü min, min harfi cer olduğu için e, babı esreledi babin, babin vahidin kelimesi de e, sıfat mevsuf olduğundan harekelerinde falan ona uydu. Babin vahidin. Ve duhlu min ebvabin müteferrikatin. Burada da bakın e, şuna dikkat edeceğiz. Burada min babin vahidin. Burada tekil, tekil. Sıfatında da tekil. Hareketler bu dört şeyde uyuyor. Sonra ikinci cümlemiz ve duhlu girin min ebvabin müteferrikatin. Farklı kapılardan. Yine burada sıfat mevsuf var. Ebvabin müteferrikatin. Ebvab Çoğul, müteferrül katin burada tekil. İlk derslerden hatırlayın neden böyle olduğunu. Cansız varlıkların çoğu. Evet. Cansız varlıkların çoğular dişi kabul edildiğinden. Onlara evet. Burada yani buradaki sıfatı o yüzden böyle. Yine burası sıfat mevsuf yani. Min harfi cerrinden evvab kelimesi etkilendiği için müteferrikatin kelimesi de aynı şekilde etkileniyor. Bin yaminu inde Yusuf'e, Bin yamin yusufun yanında. Aleyhisselam, aleyküm selam. Ve dehalel min evvabin Kardeşler, ee, müteferrikatin, min evvabin müteferrikatin farklı kapılardan girdiler kema emrahum ebuhum tıpkı babalarının kendilerine emrettiği gibi farklı kapılardan girdiler ve vasalu ila yusuf'a yusufa ulaştılar yani Yusuf'un yanına ulaştılar. Evet, evab-ı müteferrikatin yukarıda geçtiği gibi kema normalde kema harfi cerdir gibi demek. eee teşbih edatı burada isim yer almadığı için yani açık bir isim yer almadığı için kemanın etkilediği bir şey görmüyoruz kema emarahum ebuhum babalarının kendilerine emrettiği gibi ve vasallu ila yusuf yusufun yanına ulaştılar ve lemma raa yusufu şimdi biz buradan hareket eden, e, fail mi mef'ul mü bunu anlayacağız yusuf ve Yusuf'u. Yusuf gören mi görülen mi? Görülen. Görülen olsaydı Yusuf'e diyecektik. Gören. Ve lemra'a Yusuf'u yani harekesi ötre olduğuna göre Yusuf görmüş. Yusuf gördüğü zaman kimi Binyamine. Bakın görülen burada Binyamin. Bu yüzden harekesi üstün. Ve lemra'a Yusuf'u Binyamine Yusuf Binyamini gördüğü zaman Ferhadi'den çok sevindi. Ve enzelehu fi beytihi. Onu evine indirdi. Yani konuk etti manasında. Ve enzelehu fi beytihi. Fi harfi cer. O yüzden beyt esreli. Ve kale Yusufu li Binyamine. Li ifadesinde Binyamin li harfi cerinden dolayı Esri alması gerekirken gayrimunsarif bir ismi olduğundan binyamine diye üstünlü oldu. Bu meful olduğundan dolayı değil yani. Şayet li harfi cerri olmasaydı yine üstünlü olacaktı. Bu sefer meful olduğu için üstün alacaktı. Fakat burada üstün almasının sebebi li harfi cerri. Yusuf binyamine dedi ki inni ene ehuk ehuke. Muhakkak ben senin kardeşinim. İnni ene, muhakkak ki ben ehûke, senin etme ve'tme'enne binyaminu binyamin rahatladı. E, itminan, huzur bulmak, tatmin olmak, evet. E, rahatladı yani burada. binyamin e, itminan fiilinin faili olduğu için harekesi ötre. ve lakiye yusufu binyamine <gülüyor> Yine aynı şekilde fail mef'ul meselesi var. Leka neydi? Lika karşılaşmak. Ve lakiye Yusuf'u Yusuf karşılaştı yani. Kimde? Bin yamine mef'ul. Karşılaşma filin mef'ulü bin yamin. O yüzden harekesi üstün. Ba'de zemenin tav'ilin Ba'de zemenin Tawilin. Zemenin tavilin sıfat mevsuf. Ba'de harfi cer. Selam. Aleyküm selamünaleyküm selamünaleyküm Zemenin tavilin uzun bir zaman demek. Ba'de sonra demek. Uzun bir zaman sonra bin, e, Yusuf bin Yamin ile karşılaştı. Fezekera ummehu. Zekera hatırlamak. Hatırlama fiilinin mef'ulü ümmehu ve ebahu her ikisi de o yüzden harekeleri üstün oldu. Mef'ul olduklarından. Ümmehu annesini hatırladı ve ebahu babasını ve babasını hatırladı. Ve zekera beytehu. Yine beyt kelimesi burada. Zekera fiilinin, hatırlama fiilinin mef'ulu. Aleyküm selamlarım. O yüzden harekesi üstün oldu. Ve zekera Beytehu ve zekera sigarahu. Küçüklüğünü. Saferin. bir şeyi. Sigarahu. <gülüyor> Burada küçüklüğünü hatırladı sigar. Yani sigar da yine e, neful olduğundan dolayı üstündü. Ve erade istedi Yusuf'u, Yusuf istedi en Bakın yine mastarlama yapılmış burada. En neyi e, neyi istemiş? En yebqa kalmayı veya kalmasını. Yebqa yani onun kalmasını istedi. Eee muzari üçüncü şahıs onun kalmasını istedi. Indehu kendisinin yanında Binyaminu Bakın burada Binyaminu harekesi ötre. Neden? Çünkü beka fiilinin faili. Yani onun kalmasın, Binyamin'in kendisinin yanında kalmasını istedi. Kalma fiilinin faili burada Binyamin. Binyamin. Yerahu kulle yevmin ve yukallimehu ve yesalehu an beytihi. Yerahu görmek bu, niye bunu açmış ya onu görmeyi Yerahu külle yevmin yani her gün görmeyi buradaki külle yevmin e, mudaf mudafın ileyh kalıbında o yüzden e, yani külle yevmin külle leyletin yani bu, bu gibi şeyleri mudaf mudafın ileyh gibi düşünün külle yevmin, yev kelimesini esreleyen böyle bir muzaf kalıbı gibi bu. Kulle yevmin ve yukellimehu ve onunla konuşmayı ve yeselehu an Beyti an harfi cer, o yüzden beyt kelimesi esreli. Eve hakkında ona sormayı, yani bunları istiyordu. Yani toparlayacak olursak ve erade Yusuf'u en yebqa indehu bi yaminu yarahu kulli yemin ve yukallimuhu ve yesaluhu an beytihi. Yani onun yanında kalıp da, Binyamin'in yanında kalıp da onu her gün görmeyi, onunla konuşmayı ve evi hakkında ondan sormayı istedi. istiyordu. An dendan min gibi aynı. Yani falandan diyorsun ya an falandan. Dendana katıyor yani o. Aleyküm Yani min aleyküm Min ile an arasında şöyle bir fark var. Min e, ba'diyet ifade eder. Ba'diyet. Yani kısmili içerir. Mesela ekmekten bir parça düşün. E, Cüz'ün minel hubzi dersin. Ekmekten Parça. Yani ondan bir parça olmayı ifade eder. Min. An ise böyle bir şey gerektirmez. Mesela an dersin, ondan bir parça olmasını gerektirmez. Min ile an arasında e, böyle. ikisi de dendan manasını verir ama e, içerdiği mana bakımından böyle bir fark var. E, min, badiyet ifade eder. Mesela, ıyığından alması hakkında e, min kullanılır. Min şaribihi. ıyığından alması. Ondan bir parça alması yani. An ile gelse bu yani sanki külliyen almasını da içerebilir. Yani min e, badiyet ifade eder. Yani e, bir bütünden parçayı ifade eder. Ama an böyle olmaz her zaman. Velakin keyfe sebilu ile zalik. Fakat keyfe nasıl demek? Nasıl? Essebilu yol ila talik. Bunun yolu nedir yani? Bunun yolu nasıl olacaktı? Fakat bunun yolu nasıl olacaktı? Bu nasıl olacaktı? Ve Binyaminu raciun gaden ila Kenane. Binyaminu fail raci fiilinin faili. Burada raciun eee gibi verilmiş. Yani dönecek. ''Raciun'' dönücü. Gaden yarın, ertesi gün. Gaden, ertesi gün dönecek. Nereye? İla kenane. Demek ki kenan kelimesi de gayri münserif. İla harfi cerri gelmesine rağmen hareketi üstün. Kenan gayri münserif. Nasıl? İsmi, He. Ismi yani dönücü evet. İsmim fail. Fail ismi fail meful değil. Binyamin ertesi gün dönücü Kenan'ın eline dönecekti. Ve keyfe sebilu ila zalik? Buna nasıl yol bulacak? Ve ihvetu ahadullahe kardeşler de Allah'a söz vermişler, yemin etmişlerdi. Ala en yerci bihi ahum. Ala yani söz verdikleri şey, Allah'a söz verdikleri şey neymiş? maslarla veriyor en yerci u döndürmeleri geri götürmeleri bihi onu ne ahum kendileriyle beraber götüreceklerine dair Allah'a söz vermişlerdi ve keyfe yumkinu li yusufa e. <gülüyor> yumkin mümkün olmak imkan bu nasıl nasıl mümkün olacak Yusufe Yusuf için en yahbise binnyamine yani yahbise haps habese e, alık koymak hapis de buradan gelir e, onu alıkoyması koyması Binyamin burada habese fiilinin mef'ulü en yahbise yani binyamin'i in yanında e, tutması nasıl mümkün olacaktı Yusuf için bir gayri sebebin yani herhangi bir sebep olmaksızın. bir gayri sebebin. Sebepsiz yere. <gülüyor> evet. Ve yekûlün nasû Yani insanlar derler ki Şöyle derlerdi. Qad habesel azîzü indehû ken aniyyen bi gayri sebebin. قَدْ حَبَسَلْ عَز۪يزُ Yani habesefinnin faili azizmiş demek ki. Aziz hapsetti. dehu Kendisinin yanında كَنْاٰنِيَن Bir ken'anlıyı Kenan diyarından olan bir kimseyi yanında hapsetti bir gayri sebebin herhangi bir sebep olmadan hapsetti derlerdi. da هَذَا لَزُولْمٌ azimun Muhakkak ki bu elbette büyük bir zulümdür zulmün azimun e, sıfat mevsuf cevabı olan gibi mi oluyor? tehkit evet pekiştirme elbette ki bu büyük bir zulümdür sıfat mevsufu başına da gelmiyor mu? velakinne Yusuf'e fakat Yusuf e, buradaki Yusuf'un üstün olmasının sebebi inne Lakinne inne nasbedatı. Ve lakinne Yusuf'e kane zekiyen akilan, Zekiyen akilen kane'nin haberi. İdi. Zeki ve akıllı birisiydi. Akıllı ve zeki birisiydi. Ee, bu da sıfat mevsul. Zekiyen akilen. V'lerle bağlanabilir mi mesela bu kelimeden sonra sıfatlar? Genelde e, bağlanmaz. Yani sıfat mevsul olarak verildiği zaman genelde bağlanmaz. Kane inde Yusuf'e, inde harfi cer. Yusuf gayrı musarif, bu yüzden Yusuf'e oldu. Kane inde Yusuf'e ina seminun pahalı bir bardak kap vardı. İna kap demek, tencere olur, bardak olur artık neyse herhangi bir kap. Semin de pahalı demek. Semen ücretti, semin ücreti çok olan yani pahalı. Selamunaleyküm. Yusuf'un yanında pahalı bir kap vardı Hı? ve kâne yeşrabu fihi ondan içeri ve veda ahze hazel inae veda fidinin mefolu ina o yüzden hareketi üstün oldu bu veda vazaa koymak demek veda hazel inae bu bardağı fi meta ibin yamine Binyamin'in eşyaları arasına koydu e, meta eşya demek. Fi harfi ceri olduğu için meta'yı etkiledi. Meta ibn Yamin ifadesi de e, mudaf mudafiniley. Yani aslı meta u binyamin. Fakat bin e, gayrı musarif olduğundan hareketi üstün oldu. Ve ezlene müezzinun. Müezzin seslenici demek burada ezana ezan denmesi. E, buradan gelir. Seslenmekten gelir. Ezzene aslı üzündür. Kulak. Yani kulağa üzün derler. Ezzene seslenmek. Yani kulaklara eşittirmekten geliyor. Ezzene müezzinin bir seslenici seslendi. İnnekum lesariqun Muhakkak hırsızlarsınız. İnnekum muhakkak ki siz. Lesarikûn. Le pekiştirme edatı. Elbette ki sizler. sariqun çalanlarsınız hırsızlarsınız saraka çalmak demek Sarık çalan hırsız bu hırsız demek list list bu lis hırsız demek Saraka da çalmak demek yani siz aşıranlarsınız çaldınız. çalan çalcılarsınız diyor Allah Allahu alem bunu meslek edinmiş kimseye hıs deniliyor ama saraka e, çalmak. Vel tefete vel tefete'l ihvetu bu iltifat Türkçe'de kullanılan bir şey. Yönelmek, dönmek. Yani hiç iltifat etmiyorsun. Aslında yüzüme bakmıyorsun demek. Vel tefet vel tefettil ihvetu kardeşler döndüler. Ve <gülüyor> kalu ve dediler ki maza tefkidun fakade." Fakt kaybetmek, yitirmek, bir şeyi kaybetip yitirmek demek. Evet. Tefkidun neyi kaybettiniz? Maza ne? Tefkidun kaybettiniz. Ne kaybettiniz? dediler. Kalu, dediler ki, nefkidu su'a e, yani ina ina emanasındaymış su'a kap su'a el meliki su'a el meliki e, mudaf mudafin iley, fakat e, fekade kaybetme fiilinin mef'ulü olduğundan sua kelimesi üstünlü melik kelimesi ise mudaf olduğu için mudafın ileyh olduğu için esreli sua el meliki yani ina el meliki kralın kabını kaybettik ve limen caebihi himlu ba'irin ve limen caebihi e, limen limen getiren kimse caebihi onu getiren kimse cae get, gelmek bihi e, harfi cer ile beraber kullanıldığı zaman getirmekti. limen kim getirirse men e bihi, li burada bak ona atıf için o kimseye himlu bairin deve yükü vardır. himl hamle taşımak demek yük manasında burada himlu bairin mudaf mudafun ileyh. Yani bir deve yükü ödül var. Mudaf mudafın iley değil de değil. Yani eliflam yok ama sanki mudaf mudafın iley gibi şey yapmışlar. Himlü ba'irin yani bir deve yükü ödül. Mudafın ile genelde Elif Lanlı olur. Yani Mudafın ile kalıbında vermişler ama Bayir'i Nekre vermişler. Şey varmıyor yani mu? Özel bir isim Kurtar <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Özel isimlerde var. Güzel, güzel, güzel. Deve işte özel isim olmadığından biraz tuhaf geldi burada. Ya yani böyle bir oluyor mesela deveyim, burada e, alışa geldik. Kuralın dışında bir şey var. Yani mudaf mudafun iley kalıbı bu. Yani şu cümle mudafun iley mudaf, mudafun iley şeklinde himlü bayrın. Fakat bilmiyorum yani nasıl böyle oluyor? Yani bu kural dışı bir şey şu an. Kalu tallahi dediler ki tallahi bu Allah'a yemin. Vallahi billahi tallahhi bunlar hep yemindir. E, tallahi de böyle bir yemin. Lekad alimtum ma ji'na linufside fil ardi ve ma sariqin. Siz de biliyorsunuz ki lekad <gülüyor> alim Siz de biliyorsunuz ki ma <gülüyor> ji'na. Biz gelmedik. Linufside fil ardi yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak için gelmedik. Ve ma künna sarıqin ve biz hırsızlar da değiliz, çalan kimseler de değiliz. Kalu, fena ceza uhu in küntem kâzibin. Kalu, e, dediler ki, fena ceza uhu yani hırsın cezası nedir? İnküntüm kazıbin. Siz eğer yalancılarsanız, yani şuradaki şu, yalancılarsanız ifadesi, e, biz hani fesada gelmedik, hırsız da değiliz. Yani bu sözünüz yalan çıkarsa şayet, hırsızın cezası sizde nedir? Bunun cezası nedir? Kalu ceza uhu men vucide dediler ki onun cezası men vucide fi rahlihi rahil e, kafile bu deve yükü, kervan bu şeyler var ya kimin kafilesinde, bineklerinde e, çıkarsa, bulunursa vucide bulmaktı vecede vucide bulunursa, meçhul sigası bunun e, men vucide fi rahlihi kimin eşyası içerisinde yükü içerisinde bulunursa fehüve cezauhu kezalike neziz zalimin o onun karşılığıdır yani çalınan eşya kim neşyasına bulunursa onun cezası odur yani ona alıkoymak onu hapsetmek ee, işte bunun cezası budur kezalike neziz zalimin biz zalimleri böyle cezalandırırız <gülüyor> ve haracel ina'u min meta'i bin yamine ve haraca çıktı el ina kap yani çıkma fiilinin faili burada kap. Kap çıktı. Nerede çıkmış? Min meta'i Binyamine. Binyamin'in eşyaları arasında. Min meta kelimesini esreledi. Eee mudaf mutafun ileyh var meta'i Binyamin ifadesinde. Binyamin de gayrımunsarif olduğu için üstün oldu. Fe hacile, hacile hacile hacale utanmak. Mahcup olmak demek. Fakcill el ikvetu kardeşler utandılar yani. velakin lakin kalu fakat dediler ki min gayri hacelin yani bir çekinme olmaksızın, utanma olmaksızın da şöyle dediler: İn yasriq bin yani eğer binyamin çaldıysa in şart edatı. İn çaldıysa in yasriq bin yaminu fakat seraka ehlilehu Yusuf'u min O çaldıysa ondan önce de kardeşi Yusuf çalmıştı. O derslik yapmıştı. Yani bunun hırsızlığıyla ilgili de değişik rivayetler var Yusuf aleyhisselamın yani bu şeyi nispet etmelerinin sebebi anne tarafından ninesinin mine putu varmış. Onu işte çalıp Yusuf aleyhisselam. Bununla ilgili böyle bir şeyler var. Onu kırması falan. Böyle bir kısa var da. Yusuf suresine geldiğimiz zaman tamimetini aktarırız inşallah. Ondan önce de o çalmıştı. Yani Yusuf da çalmıştı. Çaldıysa çalmıştır. Yani o onun öz kardeşi yani. Biz babalarımız bir ama onların anası ayrı diyorlar yani. Bunların kardeşi ayrı. Öz kardeşi de çalmıştı. Ana baba bir kardeşi çalmıştı. Ve semi'e Yusuf'u hazel buhtane fesekete ve lem yagdab. ve semi'a isitti Yusuf'u Yusuf işitmenin faili olduğu için ötreli Yusuf işitti hazel buhtane eee işitme fiilinin mef'ulü buhtan kelimesi yani iftira bu iftirayı işitti fesekete sukut etti sustu ve lem yagdab. öfkelenmedi sukut etti sustu ve öfkelenmedi ve kane Yusufu kerimen halimen Kerimen Halime yine sıfat mevsuf zincirleme ee, yani ağır başlı, cömert, yumuşak başlı bir kimseydi. Kane'nin haberi olduğu için Kerimen e, üstünde oldu. Ona tabi olarak mevsuf olarak şey sıfat olarak yine de üstünde oldu. Kalu dediler ki: "Ya eyyuhel Hel azizu." Ey Aziz inne lehu eben şeyhan kebiran. Maqaq onun çok yaşlı bir babası vardır. Eben şeyhan kebiran sıfat mevsuf. İnne lehu İnneden sonra gelen ilk isim evet. Evet. Ebenin de şeyleri sıfat sıfatları olduğu için şeyhen kebiren ona tabi oldu yani e, üstünlü olarak e, hareketleri de uydu fehuz ehadena huz yani almak fiilinin nef'ulü olarak yani al al diyorlar huz emirdir ehaze almak huz al fehuz yani al ehadena bizden birini mekanehu onun yerine ehade bakın e, huz fiilinin mef'ul olduğundan üstünlü fehuz ehadena mekânehu onun yerine bizden birini al inna nerake minel muhsinin biz seni nerake görüyoruz ne olarak? minel muhsinin iyilik yapan kimselerden olarak görüyoruz İslam sahibi kimselerden görüyoruz. Kale me azallah me azallah enne huze illa men vecedna metaena indehu inna izen le zalimun dedi ki me azallah Allah'a sığınırım. av sığınmak demek taviz denilir mesela bu rukyelere, Taviz sığınma. Yani korunma, taviz Av, sığınmak Muaz mesela Sığınan, sığınılan bu manelere gelir az azallahi Yani Allah'a sığınırım En, neyden? En, maslar yapıyor Hemen burada huz almaktan Ancak, illa, ancak Men vecedna metaena indehu eşyamızı Kimin yanında bulunduysak ancak Onu alırız Bundan başkasını almaktan Allah'a sığınırım. Çünkü inna izen lezalimun. İzen o zaman öyle olursa yani lezalimun elbette zalimlerden oluruz. Suylmedenlerden oluruz. Burada ne söyleyecektim? Buradaki e, Yusuf Aleyhisselam'ın yukarıda mesela geçti ya 74-75. ayetlerinde işte hırsızın cezası nedir sizde. Kendi e, kralının şeyine göre değil de dinine göre değil de Yakub Aleyhisselam'ın dinine göre hüküm uyguluyor burada. Onlara, yani şeriatı uyguluyor yani Yusuf Aleyhisselam. Onlara soruyor. Sizde diyor hırsızın cezası nasıldır? Kardeşlerine soruyor mu? Tabii. O da Yahya Aleyhisselam'ın şeriatına göre söylüyor kardeşleri de. Yani bizde cezası kimin eşyası arasında bulunduysa ona el konulur. Evet. Yusuf Aleyhisselam da bunu uyguluyor. Ve burada dikkat edin, bizden birini alın yerine dediklerinde o zaman diyor zulmedenlerden olurum. Yani Allah'ın kanına da aykırı hareket etmiş olurum diyor. Ve hakeza bekiye bin yani kalma fiilinin faili bin yaminu. Böylece Binyamin kaldı. İnde Yusuf'e. Yusuf'un yanında kaldı. In de i olduğu için Yusuf da gayrimun sarif olduğu için harekesi üstün. Ve ferihel ehevani cemiyan ehevani cemiyan ferihel ehevani cemiyan. Hepsi birden sevindiler. İkisi birden yani. Ehevani iki kardeş. Binyamin Yusuf. Evet, Yusuf. İkisi buna sevindiler. Birlikte sevindiler. Ah, cemiyan. Cemiyan ifadesi e, biraz sıkıntılı burada. Çünkü cemi ifadesi çoğul. Üç ve daha fazla. Yani bu Allahu u müellifin dil hatası. İnne Yusuf'e muhakkak ki Yusuf inne e, nasbedat olduğu için Yusuf üstünlü. İnne Yusuf'e kâne vahiyden Münzu zemenin tawiilin, la yara ehaden min ehlihi. Bu ki Yusuf kâne vahiden, vahiden tek başına demek. Yalnız biricik, yalnız, yalnız idi. Münzu demperi, yani İngilizce'deki since gibi. Demperi, uzun zamandan beri. Münzu işte nokta nokta demperi ekini veriyor. Muzu zemenin tavilin uzun bir zamandan beri. Zemenin tavilin sıfat-ı zaten. zaten. <gülüyor> Kleyre görmemişti ehaden yera fiilinin olarak ehaden herhangi bir kimse görmemişti min ehlihi ailesinden hiç kimseyi görmemişti uzun bir süredir. Ve kat saqallahu Saqa sevk etmek demek saik sevk eden sebep manasında kullanılır mesela saik aslında sevk eden demek saik'e sevk etmek Allah sevk etti yani gönderdi Allahu ileyhi kendisine gönderdi bin yamiyle gönderilen bin olduğu için sevk edilen harekesi üstün mef'ul burada efela yahbisuhu indehu yerahu ve yukellimehu yukellimuhu ve helminez zulmi en yuqime ehun inde ehih ebeden ebeden demiş ee, burada da yine edebiyat yapmış efela yahbisuhu indehu efela yani la neydi? olumsuzluk edatı efela <Sessizlik> olumsuzla soru edatı mesela efela yenzurun bakmazlar mı? La yenzurun bakmazlar. Efela yenzurun bakmazlar mı? La yahbi suhu, yahbi suhu onu hapsetmedi, hapsetmiyor. Efela yahbi suhu hapsetmez mi? Indehu kendi yanında, yerahu onu görür ve yükkelli muhu konuşur. Yani on neden tutmasın yanında? onu tutamaz mıydı? Görmek ve konuşmak için onun yanında tutamaz mıydı? Ve hel zulmi bu zulüm olmaz mı? Zulüm olur mu? En ile mastar ile bağlıyor burayı sonra. Ne yapması zulüm olur mu? En yuqime ehun inde kardeşin Bir kardeşin diğer kardeşinin yanında kalması hiç zulüm olur mu? ebeden ebeden. Asla asla demiş. Yani burada bu cümleyi geçsin ya. Çok şey yapmış yani. Manasız bir edebiyat parçalamış. Nasıl demiş burada? allah Teala ona bünyamını göndermişti. Görmek ve konuşmak için onu yanında tutamaz mıydı? Kardeşin kardeşin yanında kalması zulüm olur muydu? Asla asla. Yani ben şahsen bir şey anlamadım buradan. Yo, Arapçası da aynen böyle de yani böyle bir cümle kurmanın manası ne? Amacı ne? Ben anlamadım. İlahi Yakube. Edebiyat parçalamış. Süsleme yapmış biraz. Evet. 21. başlığı inşallah bir sonraki derse bırakalım. Subhanekallahümme ve birhamdik ve eşheden ilahe illa intevahdeki ilahe şirketek ve estağfurullah.